Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'nun Dünya Mühendislik Günü açıklamasıyla başlayalım programımıza. 4 Mart, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dünya Mühendislik Günü, yani bugün. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, yani UNESCO'nun, mühendislerin ve mühendisliğin başarılarını vurgulamak, mühendislik ve teknolojinin modern yaşam ve sürdürülebilir kalkınma için nasıl önemli olduğu konusunda halkın bilgi ve anlayışını geliştirmek amaçlı kutlama günü. 4 Mart, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dünya Mühendislik Günü logosunda Birleşmiş Milletler 2030 gündemine bağlılığını temsil etmek üzere Birleşmiş Milletler Mühendis Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 rengi yer alıyor. Logonun merkezindeki renkler ise su enerji ve sanayide yenilikçilik ve altyapı hedeflerini belirtiyor. 4 Mart 1968'de. UNESCO himayesinde kurulan ve halen 30 milyondan fazla mühendisi temsil eden Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu Vifeo bu günü düzenliyor. Mühendisler ve üretimleri iklim değişimi risklerini ele almak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için son derece önemli. Profesör Kara Osmanoğlu. Dünyanın, ülkemizin yetkin meslek etiğine sahip mühendislere ihtiyacı var. Sürdürülebilir kalkınma için dünya mühendislik günümüz kutlu olsun. Mühendislerimizin günleri verimli, karbon, su ve atık ayak izleri düşük olsun diyor. Hava kirliliği sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Greenpeace'in yaptığı modelleme çalışması... Partikül madde 2,5'un meteorolojik şartlar doğrultusunda çevre illere taşındığını ortaya koyuyor. Çanakkale ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren kömürlü termik santrallerden yayılan partikül madde yani PM 2,5 İstanbul, Ankara, Edirne, Balıkesir başta olmak üzere birçok şehre ulaşıyor. Saç telinin yaklaşık 1 30'u kadar küçük olan PM 2,5 sağlık açısından çok tehlikeli çünkü solunduğunda Akciğerler içerisindeki gaz alışverişiyle kana karışıyor. Sağlık sorunlarına neden oluyor. Şimdiye kadar Greenpeace'in kampanyasına 57 bin kişi katılıp temiz hava talep etti. Hava kirliliği dünyada her yıl 8 milyon erken ölüme yol açıyor. Ayrıca solunum, kalp damar ve nörolojik sistem başta olmak üzere birçok alanda sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Temiz hava talebi için Greenpeace web sitesinden başlatılan imza kampanyasına sizler de katılabilirsiniz. Kaz Dağları Ekolojik Platformu, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü'nde bulunan Kurşun Madeni Ocağı'nda meydana gelen göçükle ilgili bir açıklama yaptı. Göçük sonucunda madende çalışan bir işçi göçük altında kalmıştı. Afat, jandarma ve itfaiye ekiplerinin maden işçisini kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Yapılan açıklamada çok üzgünüz. Maden çalışanının en kısa zamanda yerin altından çıkarılmasını diliyoruz denildi. Yaşanan bu felaketin şirketin ilk suçu da olmadığı belirtilen açıklamada 2017 yılında Kasım ayında da aynı madende benzer bir kaza meydana gelmiş ve madende yaşanan patlama ve göçük bir cana mal olmuştu. Denizli'den Yenice'ye madende çalışmak için gelen ve henüz 15 günlük bir işçi olan 39 yaşındaki Mustafa Aydoğdu 2017 senesinde patlamanın ardından göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti denildi. Sonra da 2014 yılında yaşamını yitiren 301 kişinin hatırlatıldığı açıklamada işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının dikkate alınmadığı, denetimin uygulanmadığı, en kısa sürede maksimum kar anlayışı ile yaklaşılan madencilik anlayışı sonucu her yıl maden çalışanlarımız canlarını kaybetmekte denildi. Avustralya'da Ocak ayında toplam kurulu güçleri 284,1 MW olan 10.770 yeni çatı üstü güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirildi. Avustralya Temiz Enerji İdaresi verilerine göre 31 Ocak 2021 itibariyle ülkedeki çatı üstü güneş enerjisi kurulumlarının sayısı 2.693.383 adede yükselirken bu kurulumların gücü de 13,262 Gigawata ulaştı 13 gigawatt. Bununla birlikte Avustralya'da 2021'in ilk ayında devreye giren kurulumların 156 adetinde güneş enerjisi depolama birimleri de var. Son 8 yılda gerçekleşen 444.862 yeni kurulumun da 30.724'ü enerji depolama birimleriyle birlikte devreye girdi. Darısı Türkiye'nin çatılarının üstüne diyelim. Şubat'ın son haftası uluslararası düzlemde topluluk destekli tarım haftası olarak kutlanıyor. Türkiye topluluk destekli tarım ağının 22 Şubat'ta başlattığı iki haftalık tanıtım kampanyasının ardından 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 1 ile 7 arasında topluluk destekli tarım ve gıda temelli dayanışma ağları semineri gerçekleşiyor. Covid-19 krizi bizlere endüstriyel gıda sisteminin ne kadar güvenilmez olduğunu gösterdi. Yoğun dış girdili şirket tarıma, Uzun tedarik zincirlerine ve oligarşik karar mekanizmalarına dayalı endüstriyel gıda sisteminin krizlere dayanıklılık sağlamak şöyle dursun. Bizzat krizlerin yani salgın krizleri, çevre ve iklim krizi, sosyal ve ekonomik krizleri üreten bir yapısı olduğunu gördük. Hükümetin ve yerel yönetimlerin görevleri gereği yapması gerekenler bir yana gıdasının geleceğine sahip çıkanlar olarak küçük üreticilerden aracısız alışveriş yapmak Onlarla birlikte dayanışma ağları oluşturmak bizim elimizde. 6 Mart Cumartesi günü Zoom ve YouTube üzerinden canlı yayın yapacak topluluk destekli tarım ve gıda temelli dayanışma ağları semineri. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri